Onların bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerini vurup mahveden kavurucu ve soğuk bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar.